Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Norhan Yüce. Su Hakkı'nın bu haftaki konusu geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Kocaeli ve Kartepe'de oluşan meydana gelen ciddi bir su skandalı. Burada yapılan ölçümlerde şebeke suyunun değerlerini normalin çok üstünde ortaya yani üzerinde seyrettiği ortaya çıkmış. Burada Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne yapılan bir ihbar üzerine ekipler harekete geçmiş. Bu da enteresan bir durum. Yani üç gün boyunca bu sorun devam ediyor. Yalnız e, yetkililerin hiçbir şeyden haberi yok. Sadece gelen bir ihbar üzerine harekete geçip ortayı, e, ortaya çıkartıyorlar problemi. Problemi de anlatalım istersen evet. kısaca. Aslında evet. bunu konuğumuzdan konuşacağız. E, problem e, Kocaeli'nde bulunan e, fabrikalara e, su ü ee, kullanan fabrikalara giden iletim hattında basınçtan dolayı bir patlama oldu. Evet. Ve bu gri suyun içme suyuna karıştığı e, olarak yansıdığı basına e, ne kadar doğru, ne kadar geçerli olduğunu işte e, biz bu gün programda konuşacağız ama basına yansıyan bilgiler bu doğrultudaydı. Evet. Şimdi e, bununla ilgili konuşmak üzere bizim bir konuğumuz var. Telefonla bize bağlandı. Aykan Demir, e, Kara Demir, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden. Aykan hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Merhaba, teşekkür ederiz geldiğiniz için tekrar. Şimdi hocam e, gördüğümüz kadarıyla bu meselede bir teknik mesele boyutu var. Bu borular e, hem, su, içme suyunun... hem de içme suyunun yan yana olmaması gerekiyor. Normalde. Nasıl karıştı? Temel Nasıl bir soru. Evet. Sonra bir denetleme sorunu var. Belediye üç gün boyunca bundan habersiz ancak bir ihbar üzerine bunun ortaya çıkması söz konusu. Bir de halkı bilgilendirmiyorlar da evet, sistemlerinde çok ciddi bir zaaf söz konusu. Aynen. Aynen öyle. Ee, evet. Şimdi baştan başlayalım tabii, hocam. Baştan başlarsak hani gri suyla ilgili olarak başlarsak tabii evet. e, gri su atlamının yapılması ve fabrikalara bundan sağlaması aslında iyi bir şey çünkü. Evet hani neticede bir e, su sıkıntısı var. İşte fabrikaların belli su ihtiyaçları var. Tabi İzmit sanayi açısından yoğun bir bölge olduğu için hı. yani su ihtiyacı yüksek sanayinin ve hani bu böyle dalgalanmıyor bizim ihtiyaçlarımız gibi. Yani sürekli olarak Sabit, bir, bir su kaynağına ihtiyaçları var. E şimdi tabii bulamayınca ne oluyor? Şebeke suyu muhtemelen biraz maliyeti pahalı oluyor. Daha ziyade yeraltı sularını kullanıyorlar. E, o da işte yer sularında e, tabi tükeniyor işte giderek tuzlanıyor gibi bir takım sorunlara yol açıyor. Dolayısıyla Hani su mantığı doğru ancak tabii biz burada hani doğru şeyleri de e, doğru yapamıyoruz gibi bir durum var. Çünkü e, neticede içme suyu e, güvenliği öncelikli bir e, alandır. Yani siz içme suyunun güvenliğini sağlamak zorundasınız. Dolayısıyla bunun işte gerek su kaynaklarını korumanız gerekiyor, işte su arıtma tesisinizi korumanız gerekiyor ve şebekenizi korumanız gerekiyor. Çünkü bu doğrudan doğruya sağlıkla ilgili. Sağlıkla işte. ilgili evet. Ha, haliyle e, hani biz mesela burada hani Öğrencilerimiz anlatırken her zaman için Şunu söyleriz yani bir içme suyu attığı her zaman işte kanalizasyon hatlarından Veya işte diğer kirli su hatlarından En az bir metre daha yukarıda olmalıdır hani Diyelim Hı -hı. içme suyunu bir, işte bir buçuk iki metre derinlikten Geçirirsek attığını kanalizasyon en az Üç metre aşağıda olmaz yani üç metrede Olması gerekir ki kanalizasyon Hatta bir sorun çıktığı zaman bu gidip işte e, şeye karışmasın içme suyuna Karışmasın yani işin tekniği bu Birisi da tabii ki yani yarı arıtılmış bir su. Belli yerlerde kullanılabilen, kanalizasyon kadar kirli değil ama neticede hani bir içme suyu da değil, belli oranda kirliliği var. Halihazırda bunun da yani kanalizasyon gibi veya yani kirli su gibi değerlendirilip hani içme suyu hatlarından mümkün olduğunca uzakta ve daha aşağıda yapılması gerekiyor hatların ki burada bir sorun çıktığı zaman yine içme suyuna gelmesin diye. Dolayısıyla teknik problem buradan çıkıyor. Yani çok fazla yakın ve bir yerde işte bir sorun olduğu zaman bunun gibi biçme suyuna karışması tabii çok ciddi bir problem. Evet. Ee, teknik sorun için teknik kısmı bu şekilde yani burada e, ciddi bir e, hata var yani mühendislik hatası veya ya tasarım hatası var. Evet. İşte... Yani bunun üzerinde biraz daha duralım isterseniz hocam. Aslında yani taleplerimizin önemi bizim su hakkı kampanyasında önemli taleplerinden bir tanesi budur. Sizin de ifade ettiğiniz gibi su varlıkları birçok etkenden dolayı her geçen gün azalıyor. Suyu verimli kullanmak en temel şeylerden biri olması gerekiyor. Hedeflerden biri olması gerekiyor. Yani yeni su varlıkları bulamayacağız. Var olanı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu da endüstriyel amaçlı kullanımda. Mutlaka içme suyunun ya da temiz su dediğimiz şeyin kullanılması, kullanılmaması bunun yerine gri suyun kullanılması. Hatta evlerde bile gri suyu belli alanlarda kullanılmasını hayata geçirmemiz gerekiyor. Ama bu tür uygulamalar hayat bulduğunda insanların hemen bakışı birdenbire değişiyor. Böyle işte aksaklıklar olabiliyor ama bu uygulamadan kaynaklı. Teknik ee, hatadan kaynaklı bir durum Yani bunun neden böyle olduğuna ilişkin Tabii ki şu anda bizim net bir bilgimiz yok Neden böyle yaptılar Yani gri su e, yan Hattıyla koyular. evet içme suyu hattı Neden bu kadar yakın bu konu hakkında bir şeyde bulunamayız orada aslında tabii ülkemizde yani genel altyapı tesislerinin genel bir sorunu yani e, ne oluyor işte bir yerde bir mühendisler tasarlıyor belki işte e, bilgisayarlar ya tasarım her şey iyi gözüküyor ancak hmm. işte bunun hayata hmm. geçirilmesine geldiği zaman orada işte e, hani bir takım şeyler de dönüyor veya işte birisi alıyor onu taşeron olarak başka birine veriyor neticede ha. işi yapan insanlar Hani çok böyle kalifiye insanlar olmayabiliyor ve işte özellikle ihalelerde fiyatlar kırıldığı zaman evet. vesaire böyle giderek yani yapılan işin kalitesi düşüyor. Bu aslında son derece önemli çünkü yani içme suyu dediğimiz gibi sağlıkla ilgili bir şey ve burada azami dikkat göstermek gerekiyor. Hani gri su belki de hani bilemiyorum belki yasalarda tam tanım, tanımlanmamıştır falan gerçi çok sanmıyorum ama neticede yani bunun içme suyundan Ayrı bir şey ve e, Burada bir sorun çıktığı zaman içme suyunun bundan etkilenmemesi gerekiyor. Evet. Ve bunun çok iyi denetiminin tabii kontrolü çok iyi yapılması gerekiyor. Kişinin e, yani şakaya gelir tarafı yok öyle söylemek lazım. evet Hocam Hı. denetleme deyince yani şimdi e, belediyede bu denetlemeler nasıl oluyor? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Yani Kocaeli Belediyesi ya şimdi, denetlemeyi ha, tabii, nasıl yapıyor? Yani bu e, diğer yerlerde nasılsa öyle. Yani neticede. Belediyeye bağlı bir arıtma tesisi var ve arıtma evet. tesisinin öncelikle tabii çıkışı sürekli olarak e, belediyeye bağlı değil de başka bir şirket işletiyor ama Çıkışında hmm. tabii sürekli olarak şey oluyor yani kontrol ediliyor şimdi orada bir sorun Günlük olmayabiliyor kontroller ama yapılıyor. Evet. Oradan eve gelene kadar işte o hatlardaki sorunları tabii belli bölgelerden sürekli örnekler alınıyor analiz ediliyor onu biliyorum ancak Hani o bölgede neden mesela bu kadar sürede bu ortaya çıkmamış. Ee, evet. Onu anlamak pek mümkün değil. Bunun tabii çok önceden ortaya çıkması gerekiyor. Belki bu konuda ciddi yetersizlik var. Çünkü yani İzmir büyük bir yer ve e, hani bir yerlerde olan lokal bir problemi e, belirlemek için tabii daha iyi bir denetleme ağı kurmak gerekiyor. En azından musluklarda yani çıkan Musluktan Hı -hı. akan suda yani çünkü şebekedeki giriş noktasında temiz olabilir ama tabii işte burada olduğu gibi şebekede bir sorun varsa ve şebekede su kirleniyorsa Hı -hı. onu tabii şey yapmak nedir ee, belirlemek ve ona önlem almak için daha iyi bir e, izleme alanın hani monitoring dediğimiz şey evet. izleme alanın olması gerekiyor. Evet. Bir de ee, da de... sanıyorum bir şey var Hı -hı. yani e, hani yetersizlik var. Evet, Aslında hocam. ilk e, maddede konuştuğumuz bu teknik altyapıdaki yetersizlik e, denetlemede de e, hayat bulmuş gibi. Tabii Çünkü, tabii, kendini gösteriyor. E, kendini gösteriyor. Çünkü büyük miktarda bu belediyelerin e, su hizmetlerinin e, taşeronlar eliyle yapılması... Evet. E, su hizmetlerinin e, aslında belediyeler tarafından e, yapılıyor olması gerekiyor ama e, içi, işlerin parçalanıp bölünmesi ve taşeronlara teslim edilmesi gerekli denetim mekanizmalarının kurulmaması maliyet unsurlarını azaltıcı tedbirler adı altında denetim unsurlarındaki azaltma uygulamaları aslında bu tür şeylere kapı açar nitelikte. Aha, nasıl evet. Evet, Aynen katılıyorum. Bir yandan da tabii evet. şey de var hocam onu da eklemek lazım hani bu denetleme sorunun bir önemli kısmı da halkın bu denetlemeden kopuk olması yani bir şey olduğu zaman insanlar dertlerini anlatacak bir beyaz masa falan var ama gerçekten hani aktif bir şekilde etkin bir şekilde dertlerini anlatamıyorlar çünkü bu haberde de zaten bazı yerlerde yazıyor vatandaş musluktan akan suyun sarı olduğunu görmüş ama evet. hani söyleyecek bir mekanizma yok derdin anlatabileceği bir mecra yok o, o da önemli bir şey yani bu birazcık da demokrasi eksikliği sorunu da aynı zamanda tabii, yani, yani insanların katılımcı olmaması yani halkın bilgilendirilmesi aşaması özellikle bu çevreyle ilgili problemlerde yani yapamadığımız bir şey. Yani hemen evet. böyle bir takım e, refleksler devreye giriyor ve işte e, hemen işte üstünü kapatma veya işte yok öyle bir şey deme ve Hı. sorunu böyle e, işte göz ardı etme gibi sorunlar doğurabiliyor. Tabii biz e, bu süreçlerde aslında yani işin ta başından başlarsak işte gerek bir altyapı projelerinde olsun bunların uygulanmasında veya işte belirli e, diyelim çevre altyapıların yapılmasında e, daha yapılma aşamasında halkı karar sürecine katmak gerekiyor. Yani evet. orada bunu yapmadığınız zaman da işte halk orada e, her zaman için kenarda kalıyor bir takım işler yapılıyor iyi veya kötü ondan sonra evet. veya iyi niyetle yapılıyor. Ama daha sonra yani bunun son kullanıcısı halk yani onlar etkilenecek. Onları siz daha başlarken sürece katmadığımız zaman zaten sonradan onların hani bir takım karar süreçlerine katılması zor oluyor. Tabii. hali onlar zaten Aynen. hep böyle bir pasif konumda kalıyorlar. Pasif konumda kaldıkları zaman da işte dediğiniz gibi yani burada işte ee, musluktan diyelim hani baktınız sarı su atıyor. Vesaire. Bir yerlere bildiriyorsunuz tabii ki her, her yerde hmm. var böyle işte şikayet ediyorsunuz vesaire ama hani işin oraya da gelmemesi lazım çünkü yani dediğim gibi yani insan orada şey yapmayabilir bakar veya önemli değil, fark bir şey bilir. görmeyebilir evet. yani işin hmm. önemini fark etmeyebilir. E, neticede herkesten böyle çok teknik bilgilere sahip ya sağlık bilgilerine sahip olmalısını bekleyemezsiniz. Haliyle evet. evet yani orada e, dediğim gibi yani, karar alma süreçlerine ta başından halk katılmadığı için bilgilendiği yeterince bilgilendirilmediği için. Sonradan bu tür şeylerin ortaya çıkması da hani beklenir oluyor. Evet doğru evet. diyorsunuz hocam. Evet en son yine bu bilgilendirme kısmından e, devam edelim. E, evet mesele üç gün öncesinde yani olay üç gün öncesinde meydana geliyor. E, uyarı sistemleri e, yok. yok e, insanlar evet. nasıl uyarılacağı konusunda bir, bir panik yaşanmış. Evet e, biz bir başka programımızda daha bu konuyu gündeme getirmiştik. Evet İnsanları olağanüstü afet durumları için bir uyarı sistemimiz yok. Yani tamam deprem için hani çok öncesinden uyarı sistemi depremin olacağı noktasında bilgimiz olmadığı için hani uyarı sistemi çok işlevsel değil diyorlar. Ama yine de 3-4 saniyelik bile olsa öncesinden haber verme ya da işte sel... Hmm. Meselesinde Fırtına yani. Fırtınada hmm. Böyle sistemlerimiz yok Bu meselede Belediyenin Hoparlörleri çalışmamış Anons sistemi, Anon yok. sistemi yokmuş <gülüyor> Camilerden evet. Duyuru yapılmış halka Su içmeyin Musluklarınızdaki suyu içmeyin evet. diye Evet tabi biraz evet, geç kalmışlar. Tabii, pardon risk yönetimi diyoruz. Yani risk evet. bir işi yaparken hani riskler nelerdir? Yani bunların tabi öngörülmesi lazım. Belirli senaryolar üretilmesi lazım. Yani hani şöyle olursa ne olur böyle olursa ne olur filan. Biz genelde her şey yani iyi ve düzgün gidecekmiş gibi düşündüğümüz için işin Hı -hı. okusunu hep böyle arka planda bırakıyoruz ama tabi risk yönetimi çok önemli bir şey. Yani oturup işte bu tür büyük altyapı projelerinde her zaman için bu tür senaryoları da önceden Düşünüp ona göre belli isteme işte hoparlörün çalışmaması ne bileyim ya da işte bir yere hani ambulansın gitmemesi gibi bir şey. O yüzden hmm. e, tabii e, çok hazırlıklı olmak gerekiyor. O da evet yani eksik olunan noktalardan bir tanesi. Evet kesinlikle. Şimdi e, daha konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Kocaeli söz konusu olduğunda tabii bir tek bu küçücük e, sorunla e, <gülüyor> sınırlı değil hocam. İkinci bölümde e, konuşmaya devam edeceğiz ama bir şarkıyla ara verelim şimdi. Mavera'dan dinliyoruz camdan deniz. Hiç düşme ki sorulur mu? İşte yi atlayanda Su hakkında bu haftaki konumuz Kocaeli. Kocaeli'nde gri suyla şebeke suyu birbirine karıştı. Maalesef e, Kartepe'de istasyon mahallesinde. Ve bunun ortaya çıkması çok e, trajikomik bir şekildeydi. Üç gün boyunca bu su veriliyor. Karışmış su, kirli su yani. Ve üç günün sonunda yapılan bir ihbar üzerine belediye bundan haberdar oluyor. Ve ardından e, halkı uyarırken de anonsları çalışmıyor. Onun yerine caminin... E, ...minaresinden anons ediyorlar halka su içmemeleri konusunda. Bununla ilgili de zaten stüdyomuzda Aykan Karademir e, konuğumuz. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden. E, hocam şimdi Kocaeli'nde geçtiğimiz haftada e, sadece hani böyle sorunlar yok. İznik kö İzmit Körfezi'nde e, ay patlaması sorunu... ...gündeme gelmişti. Hatta valide... ...bir açıklama da bulundu. Yok Büyük öyle Şehir bir şey. Val Büyükşehir Valili Belediyesi. Belediyesi'nden pardon. Bir açıklama yapıldı. Öyle bir şey yok. İşte bir sorunumuz yok falan demdi. Kimyasal bir kirliliği yoktur. Evet. Ee, İzmit Körfezi'nin... E, ...alplerde yani... ...biyolojik e, kirlilikten... Besleniyor. Ya da daha doğrusu e, alpler e, belli bir sıcaklıkta ve belli bir e, koşulda e, gelişen e, canlılardır. Hani panik yapmaya gerek yoktur tarzında bir açıklaması olmuştu. E, süremiz çok fazla değil program içerisinde ama Kocaeli'nin su sorununu e, daha genel su sorununa ilişkin olarak hani yine bir miktar konuşmak isteriz. Hem bu Kocaeli'ndeki e, körfezdeki su kirliliği ve genel olarak şehirdeki Hı -hı. su sorununla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi e, öncelikle bu alt patlamaları hakkında e, birkaç şey söylemek lazım. Tabii e, konuyu aslında biyolog arkadaşlar daha iyi biliyorlar ancak e, yani bu tabii İzmit'te yıllardır, yıllardır görülen, belli dönemlerde yıllardır görülen bir şey ve her zaman e, aynı şeyler söyleniyor. Hı hı. Yani şimdi evet e, bu Tabii ki yani biyolojik bir olay ve işte deniyor işte belli sıcaklık ve belli koşullar altında alpler patlıyor. Evet bunu biliyoruz. <gülüyor> belli koşullar neler? O belli <gülüyor> koşullar aslında yüksek besi Aynen. elementleri dediğimiz azot fosforun varlığı. Hmm. Biraz da çetrevli bir konu çünkü yani işte her azot fosfor yüksek olunca ve sıcaklık belli bir dereceye gelince alpler patlamıyor. İşte alplerin konsantrasyonları onların türleri vesaire yani çok böyle karmaşık bir sistem var orada. Ama neticede işte hani şunu söyleyebiliyoruz tabii Körfezde yani çok fazla azot fosfor bulunmaz aslında biraz kirlikle ilgili. Evet. Kirlikte Hı -hı. nedir? Biz kendi arıtma testlerimize tabii işte özellikle bütün mikroorganizmaların veya altların ihtiyacı olan işte karbon azot fosfor üçlüsünden karbonu aratırız, Azot fosfor biraz daha ileri arıtmaya girer ancak tabii bizim körfezi artık geçmişten beri çok yüksek kirlilik yükü altında. Evet. Haliyle e, yani yetmiyor ve daha iyi arıtmalara ihtiyacımız var. Daha ileri arıtmalara. Bunlar son yıllarda yapıldı ama belli ki yani tabii ki bir ekosistemin kendini toparlaması zaman uzun süre alıyor. alıyor. Hı -hı. Haliyle e, hani sorun sorun tabii detayla incelenmesi lazım. Hani bir bakıpta işte yoktur vesaire türlü şeyler yani e, tabii çok kolaycılık ama Hı -hı. E, tabii şunu biliyoruz. Evet yani burada yani sıcaklık tabii yani iklimle ilgili bir şey ancak işte yüksek besi elementlerinin varlığı e, İzmit Körfezi'nin kendisinin bir sorunu ve bu da yani öyle kolay çözülecek bir sorun değil. Geçmişten gelen bir kirlik yükü var. Halen daim mevcut esel işte atıklar veya sanayi atıklar belli oranda aratılsa da yine körfeze gidiyor. Körfezi'nin kendi yapısı zaten yani bir göle benziyor. Yani çok fazla böyle bir sirkülasyon yok, dağılmıyor, gitmiyor. İçliğiniz sonuçta. Haliyle e, yani burada tabi e, ciddi önlemler almak gerekiyor. Buranın böyle kirli, hassas bölge olduğunu bilip ona göre belki diğer ülkenin diğer bölgelerinde alınacak önlemlerin hani bir birkaç adım daha ilerisini almak gerekiyor. Hı hı. E, buradan çıkıyor problem. E, demek istediğim şey bu. Hı, hı, e, hizmetin tabi su sorununa ilişkin olarak da şunu söyleyebilirim. Tabi dediğim gibi çok yoğun sanayi var, çok yoğun su ihtiyacı var ve sanayi su ihtiyacını işte, şimdiye kadar çoğunlukla yer e, yeraltı sularından gide nedir alıyordu e, tabi bu da yeraltı suyu tabakasında belli e, sorunlara yol açtı ne oldu işte yeraltı tabakasının e, şeyin nedir derinliği giderek düştü işte görebilin gelen tuzlu sular yeraltı sularını tuzlamaya başladı dolayısıyla onlar da yani giderek yeraltından daha kalitesiz su çıkmaya başladı ve bunu da arıtmak zorundasınız kullanmadan önce evet. e, bu da belli bir maliyet getiriyor e, son zamanlarda tabi şey olmaya başladı sanayiciler daha ziyade e, en azından e, daha böyle güvenli bir su kaynağı olarak körfezi körfeze yöneldiler. yani körfezden işte su çekip yani uzun, deniz suyuna yöneldiler hocam ha, deniz suyunu Hı -hı. deniz suyunu tuzsuzlaştırıyorum çünkü e, tabi artık teknolojilerde biraz genişti maliyetleri düştü eskiden çok pahalıydı ama şu anda işte çok pahalı da olmamaya başladı yani artık e, bu e, anla hani, yapılabilir bir duruma geldi Haliyle e, çok fazla sanayi e, İzmit'ten su çekmeye başladı ve su çekmeye bir, bir kısmı da hazırlanıyor. Evet. E bu da tabii de hmm. demin dediğim gibi yine belli sorunlar getirecek. Özellikle yani İzmit Körfezi'nin yapısı ve e, o şey yani derinliği az, sirkülasyonu az ve zaten kirliliğe uğramış yapısında ekstra neler yol açacak bunu çok bilemiyoruz. Bunu henüz yani şu anda kimse bilmiyor çünkü bunlar oldukça yeni ve biz e, ne yazık ki bu tür yerlerde hani bir alıcı ortam dediğimiz yani Körfezi'nin kendisini hmm. izlemiyoruz belki işte. Siz deşarjları izliyorsunuz işte bir fabrika var onun deşarjını izliyorsunuz belli sınırlar var. yanında bir tane daha onun da deşarjını izliyorsunuz. Evet. Ama bunların hepsini topladığınız zaman cümlülatif toplam kümülatif etki evet. çok yüksek olabiliyor. Tabii. Ee, bunu tabi izlemek lazım bunu alıcı ortamda izlemek lazım. Yani Körsel'in kendisinde izlemek lazım bunun etkisini. Ee, bu da tabi dediğim gibi e, iyi bir denetim mekanizması getiriyor. E, bilimsel kuruluşlarla işte, yerel yönetimlerin veya merkezi yönetimlerin çok iyi işbirliği yapmasını getiriyor. Bunlar da hani bizim çok böyle beceremediğimiz şeyler. Burada da tabii dediğim gibi yani tehlike altında bir körfez var ve bu körfezi de bir şekilde korumak gerekiyor. Bu tür sorunlar var yani yoksa gerçekten hani şebeke suyu vesaire işte biliyorsunuz su kıtlığı da var. belli yani. kurak mevsimlerde insanlar da ciddi su kıtlığına giriyorlar. Haliyle hem sanayinin hem buradaki yoğun nüfusun bir su ihtiyacı var ve bunun çok iyi yönetilmesi gerekiyor. E, bu da e, çok iyi yönetilemediği zaman işte bütün aslında söylediğimiz şeyler bu iyi yönetilemene sorununun yan şeyleri, yan konuları. diyebiliriz. Işte olsun veya işte Körpezdeki hmm. kirlilik olsun veya işte fıkıltılığı olsun, yeraltı sularının kirlenmesi bunların hepsi. E, şimdi artık dünyada yavaş yavaş havza yönetimine geçiliyor. Yani koskoca bir havzayı alıyorsunuz ve o havzadaki su bütçesi üzerinden bir takım işte izliyorsunuz ve karar veriyorsunuz. Hmm. Bizim de en kısa sürede bunlara geçmemiz gerekiyor. Evet. Ama kamunun da yani bu havza yönetimi konuşulmaya başlandı Türkiye'de ee, ama konuşurken evet e, anlamlı bir e, yönetim biçimi e, ama dayandığı temelleri de konuşmak lazım. Kamunun e, erkin, kamu erkinin asıl görevi e, nüfusun bütünlüğün çıkarlarını gözetmek. Bu noktada da havza içerisinde su kullanım önceliklerini iyi belirlemek lazım. Hadi yani hadi. Çok su Gerçekten temel de olarak de. canlıların yaşamlarını devam ettirebilmesi için sadece insanların değil gerekli olan yaşamsal bir varlık ve ön kullanım önceliği her zaman ve birinci derece de bunlara aittir. Yoksa ne yani yazık ki biz evet bu havuz yönetiminde süreç öyle işlemiyor ve bunun sıkıntılarında ileride çok göreceğiz. Yani ki evet. e, bir takım merkezi e, kararlarla diyelim ve oradaki insanlara çok danışılmadan yine biraz önce bahsettiğimiz yani karar alma sürecinden halk bir şekilde uzak tutularak, büyük toplum evet. örgütleri olsun, halkın diğer e, kendi temsilcileri olsun uzak tutularak şeye yapılmaya bu çalışılıyor ve bundan dediğim gibi gidiyor gidiyor bir yerde bir yere çarpıyorsunuz yani illaki çünkü baştan siz yani yanlış bir yoldasınız. O yanlış yolun getirdiği şeylerde yine bir takım yanlışlıklar, bir takım sorunlar oluyor. Evet. O dediğiniz şey gerçekten çok doğru. Yani havuz yönetimi derken burada işte başta tabii önceliklerin belirlenmesi gerekiyor ve orada yaşayan insanların hani ihtiyaçlarının gerçekten ve oradaki ekolojik sistemin diyelim ihtiyaçlarının her şeyden önemli Öldü. olması gerekiyor. ...çünkü yıl gereken bir ekoloji var. Onu kaybettiğiniz zaman zaten artık her her ...bir şey kalmıyor. Evet, fabrikalar yenmiyor sonuçta. tabii, <gülüyor> tabii kesinlikle. <gülüyor> evet hocam, çok teşekkürler. Hocam, çok teşekkürler. Katıldığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, çok teşekkürler. Ee, hani bu önemli bir konu ve ileride belki Onun daha çok konuşulacak. Ee, o yüzden evet. e, programınızı e, beğenerek izliyorum. Çok teşekkür ediyorum, teşekkür çok sağ olun. Teşekkür hocam, bilgiler için. Hoşçakalın. Evet. Ee, bir iki dakikalık vaktimiz var. 10 ee, bölümü de Suruç'a ayırmak istedik. Ee, Su hakkı ve Suruç nasıl hmm. bağlantı kurulur denirse çok hmm. net bağlantı kurulur. Ee, eğer yaşadığımız ortamda e, barış yoksa, adalet yoksa, eşitlik yoksa e, bilmek gerekir ki ee, herhangi bir hakkımız olmayacak. Ne evet. su hakkı, ne çevre hakkı, ne hakkı, e, ne iklim hakkımız. Bunların hiçbiri olmayacak. E, bu açıdan e, Suruç bizim için çok önemliydi. Dünden itibaren de e, kampanya olarak bu konuda e, tavrımızı net olarak açıkladık. Dün gerçekleşen Suruç'ta şimdi öğrendik ki sayı 33'e e, yükselmiş ölen arkadaşlarımızın sayısı, gençlerin sayısı. Suruç'ta gerçekleştirilen ...katliamı e, kınadığımızı ifade... ...bilanetlediğimizi aynı zamanda... E, Hı -hı. ...söyleyelim... Evet. E, ...Ümit Kıvanç bugün bir yazı yayınladı... ...Devletten Şüphelenmeyen... ...Bizden Değildir başlığı taşıyor yazı... ...ve sonunu şöyle bitirmişti... ...biz de programı e, böyle... ...kapatalım istedik bu hafta... ...o gençleri oraya coşkuyla koşturan... ...dayanışma duygusunu... ...hissettikçe kahroluyor insan... ...bu rezil dünyaya... ...kapitalizmin bütün zehirlerine karşı... ...tek panzehir o... Dayanışma ile bu topraklara da barış ne olursa olsun ne pahasına olursa olsun gelecek haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su hakkı Kar için değil yaşam için su.